Babacım bu hadiseler için ne dersiniz? Allah'ımız görüyor, biliyor, duyuyor diyordunuz. Evet. Bir daha onu söyleyeyim babacım. Dünyada olan şeyler için gam ve keder yok. Mümin daima güçlü ve kuvvetli. Niye? Bizim Allah'ımız var. Görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kalır. Elhamdülillah. Böyle olunca, öyle olunca keder yok inşallah. Keder yok. Her şeyde güçlüyüz. Elhamdülillah. Hani Akif'in şiirini okuyordunuz ya babacım. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Tamam. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ve men yetevekkel alellahi fehuve hasbuh deyip gidiyoruz babacım elhamdülillah. elhamdülillah. O kadar. Elhamdülillah.